Gong sesiyle başladı kaydalmaya. Şimdi... Şöyle koyalım. Değil mi? Ortaya şöyle. Evet. Alsın. Şimdi bu ne yapıyor bizi? Kaydalıyor, değil mi? Evet. Allah gibi. Hayatı kaydalan bir sistem var. Hayatı ne kaydalıyor? Bizim hayatımızı? Kiramenkazı benim. Aferin Ali. Kitap hocam. Kitap. İki melek işte. Kiramenkazı benim. Evet melekler. Görev melekler var. Hayatımızı kaydalıyorlar. Peki insan kendi hayatını kendisi kayda mi? Evet. Nasıl olur? Nasıl diye? Şimdi Günlük mesela, diye, diyecek ki mesela ben mesela iyi yolumu seçiyorum, kötü yoluma kendinin içinden diyecek ki ben, ben iyi yolu seçimi iyi yoldan gidecek. Bu kayda mıdır? Parmak istiyorum böyle. Evet. Nasıl? Günlük yazarak. <gülüyor> Günlük yazarak insan hayatını kayda alabilir, doğru. Başka parmak istiyorum. Ha bu şey... İnsan, evet, evet. Hocam bizi hayatta kaydı alan amel defteridir amel defterimiz hayatımızı kaydalan bir defterdir. Onun kağıtları, yazarları kim? Melekler. melekler yazarları. Başka? El, el kaldırın. Neydi? Ne söyleyeceksin. E, kendini her gün sorgulayarak ben bugün Allah için ne yaptım diye kendini ben kaydalanmış. Ha. Ben bugün Allah için ne yaptım diyen bir insan herhalde e kaydını o izleyen insandır. Kaydını izleyen insan. Evet. Ben bugün ne yaptım ya, şöyle bir bakayım diyen insan. Ha. Hayatta kaydı. Peki. <gülüyor> i̇nsanın gözlerini kameraya hiç benzettiniz mi? Veya yani kamerayı insanın evet. gözüne benzettiniz mi? Evet. Göz ne yapıyor? Yine çekiyor. Yine aklımda kalıyor. Evet. Daile hafızası, beyin. Beyin? Evet. Beynler. Hardex değil mi? Ne Ses kaydı etme kulak. Ses kaydını mikro şey, mikrofon. Kulak. Yani mikrofon. Alıyor, beyne kaydediyor. Gözler görüntüyü kaydediyor, kulaklar sesi kaydediyor, yani sesi algılıyor daha doğrusu. Kaydeden neresi? Bey. Beyin. Beyin. organı kalsın. beyine gönderiyor. uyarılara. Hiçbir şey, bakınız, gözün gördüğü hiçbir şey be, beyin tarafından silinmez. Kulağın duyduğu hiçbir şey beyin asla silmez. Neden? Geri dönüşümü atar. Geri dönüşüm atar ama asla kökten silmez. Ağzınızdan çıkan bir kelimeyi beyin kaydeder veya duyduğunuz bir kelimeyi beyin kaydeder ama onu asla silmez. Silmez. Ama ceza iş gerektirecek bir şey yaptıysanız bunun cezasını allah Teala silebilir. Çünkü eğer pişmanlık gösterdiyseniz. Tamam mı? Peki. O zaman Hayatı gözlerimiz alıyorum. hayatımızı kayda alıyorsa gözlerimiz yapmış olduğumuz günahları, hataları, kayda alıyorsa bakmış olduğumuz haramları kayda alıyorsa bu gözümüz acaba aleyhimizde mi şahitlik yapıyor? Casus mı? Şahitlik yapıyor hocam. hocam, evet. hocam mesela ayet gününde ben yapmadım deyince göz diyecek hocam gördüm. Oh. <gülüyor> Vay, ne yaparız bu gözü biz şimdi çıkatalım mı yani? <gülüyor> ha? Yok hocam Allah Allah vergisi yani. Allah vergisi. O zaman bu gözler senin mi Allah'ın mı? Allah'ın. Allah'ın gözleri. Allah sana verdin. Dünya, Allah bize emanet Dünya, şey, her Allah'tan, bir şey, Allah'tan bir şey. başka her şey Allah. Allah sana şey. bu gözler emanet etti diyorsun. Peki? Şey tamam, az bir saniye. Peki bu gözler, ya, yarın sen. Hata yaptın, o hataları kaydetti, kaydetti, kaydetti. Yarın Allah'ın huzuruna çıkıp da, dile gelip de derse ki Allah'ın beni falan kuluna vermiştin, evet ben her şeyi gördüm. Ya ben şahidim. O hayatında hep yanlış yerlere gitti. Yani şeylere... beyin de mi söyleyecek? Evet, dile gelecek, söyleyecek. O zaman Allah'ın bizdeki bir, neyi bu? Casusur. Casusu. Casusu gözleri, casus gibi çalışıyor kulaklarla. Öyle mi? Köstebek. Ne söyledin? <gülüyor> Şimdi ilk baştaki <gülüyor> sorumuz şey e, hayat hayatımız nedir? Nedir ha. Cevabı e, Dünya'da biz yaşıyoruz. E, al, e, namaz kılarak Allah vergi veriyoruz dünya vergisi. <gülüyor> namaz kılarak Allah'a vergi veriyorum. Hocam. Benim de aynı şey diyorum. Sen diyeceğim. namazı böyle bir şey mi anlıyorsun? Bir dakika seni. Namaz kılmak Allah'a vergi vermek midir? Ya yok da. Yani, yani çarşıya gittim, 1 kilo domates aldım, 3 lira vermem lazım. Bu mu? Yani Allah bana göz verdi, nimet verdi, ben de Allah'a namaz vereyim gibi mi düşünüyoruz? Yok, şükür Böyle bir şey aklına geliyor mu? Yani biraz önce onu söyledim ama. Hocam. Yani. Ee, katılıyor musunuz? Yani, sanki Ali'nin algılaması şu. İnsan namaz kılarak, oruç tutarak, hacca giderek, zekat vererek Allah'a olan borcunu öder. Hayır. Namaz Bu algılama, kılıyor. algılamaya katılıyor musunuz? Öyle Ay, evet. <gülüyor> Belki adam ne gidiyor adam öldürüyor. Bu algılamak yani sen bu tür bir şey algılıyor musun? Yani algılamıyorsun. Ama ben bazen e, numara yaparım ona, ona göre yani ak, içine ne basmanı söyle. Benim halime bakma. Belki doğruyu konuşuyorsun sen. Ben yanlış diyorum çeltiriyorum aklını. Hı? seni çeldirmiş olabilirim ben. Belki sen doğruyu söyledin biraz önce. Doğru yani bence. O yüzden içindekini söyle. içindeki de... her şeyi... Evet. Bu bir alışveriş midir? Evet veya hayır? Hayır. Bu bir alışveriş değildir. Evet. Hocam ama az cevap evet diyorum. Tamam. Evet. Bu bir alışveriş midir? Hocam bu bir alışveriş değildir bence de. Ahmet. Değil. Değildir. Olabilir. Alışveriş olabilir. <gülüyor> evet. Hayır. Değildir. Alışveriş değildir. Evet bu bir alışveriş değildir bebek. Doğru. Yani... Bizim kılmış olduğumuz namazdan Allah'ın bir kârı yok. Mesela sen şimdi manava gittin, bir kez domates aldın. Aa, o şey öyle yok Dikkat tabii edin. ki. Aldı, 3 lira dedi, 3 lirayı verdi. Manav bu 3 liradan istifade eder mi? Bunu kullanır mı? Bundan fayda bana. Ee, görür mü manav? Görürüm. Görür. Görmez değil mi? 2,5 liraya alın, 3 liraya satın. 500 kere. Yok sen, sağ <gülüyor> <kez>, sattın <gülüyor> sen de 3 lira verdin. Bu 3 lirayı bu manav kullanacak mı? Evet. evet. Kullanacak evet. mı? Kullanacak. Ama Allah kullandı mı? Yani bu mana üç yüz ayı zaman sevinir mi? Evet. Heh? Sevinir. Kesin. Sevinir. Evet. Kullanacak. Pekala. Bu mana bile yapmış olduğumuz alışverişe benzer mi? Bizim Allah'la yapmış olduğumuz alışverişe? Hayır. Hayır. Cık. Hayır. Cık. Hayır. Hocam. Çünkü biz Allah'a namaz... Allah için Allah namaz kıldığımızda... Etmiyor. Allah kâr Allah kâr eder mi? Hayır etmez. Allah'ın o namaza ihtiyacı var mı? Yok. yok. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı Allah, yok. Sen o namaz kıldığınız zaman Allah-u Teala... Oooo çok kerim var bugün. Her kulun bana namaz kıldı. Gideyim şu şurada burada harcayayım der mi Allah Teala. Demez. Allah böyle bir şeye ihtiyacı yok. O zaman namaza kimin ihtiyacı var? Bizim bizim bizim, bizim. bizim ihtiyacı var. Cennete gitmek için. şöyle şey bir şey yani. Cennete girmek için mi kılınıyor namaz? Mesela diyelim sinemaya gideceğiz. Kendimizi ya diyelim sinemaya gideceğiz. Kendimiz, <gülüyor> diyelim, gideceğiz. Kendimiz ilk önce bilet alıyoruz. Cennete giderken de namazlarımızı kılıp yani iyi işler fak edeceğiz. Onun gibi bir şey mi? Hocam şey diyor mesela, yani para belirttiriyoruz, namaz... tamam. Siz, siz daha çok benim sorularıma cevap vermeye çalışın. Şimdi, namaz dedik ki, namaz veya herhangi bir ibadet kişiyle Allah arasında bir alışveriş değil. Evet. Ve bu ibadetlerin Allah'a faydası yok. Hı? Evet. Evet. Kime faydası var? Bize. bize. bize. Peki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala canlarını Allah yolunda verenler için onlar ne güzel alışveriş yaptılar şey. diyor. Buna ne dersiniz? Canlı aldı cenneti ver... Yok. Canlı verdi cenneti aldı. Hmm. Şey. Bu alışverişe benzetiyor Allah-u Ama bu öyle bir alışveriş ki e, Allah yok. ile kul arasında yapılan bir alışveriş ama bu alışverişte karlılık Daima kârı çıkan kim? Kul, insan. Yani sen Allah için canını verdiğin zaman bu eyleminden dolayı Allah sen senden şevin. memnun, senden razı, seni seviyor ama Allah'ın memnun olması, senden razı olması demek onun kârı olduğu manasında gelmez. Çünkü Allah memnun olmaya, sevinmeye muhtaç değildir. Değil mi? Muhtaç mı? Muhtaç değil değil mi? İyi. Peki. O zaman biz Allah ile yapmış olduğumuz her türlü alışverişimizde ne yapıyoruz? Kazanan taraf biz oluyoruz. Allah'ın bundan bir karı yok. İyi. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Şimdi... Can, bir Hayat nedir? Hayat nedir? Ben sende miydi sen ben öyle ben de Bunlaydı. evet değil mi ben hayat evet. deyince aklıma hem Allah geliyor hem ölüm geliyor hem de azrail eselen geliyor çünkü yani bize canı nasıl... hayatın önemli noktaları bunlar, bunlar. değil mi <gülüyor> Aşa hayatın aşamaları çok güzel çünkü yani bize canımızı veren Allah alanda Allah bizi canımızı alırken de azrail eselen göreceğiz hmm. evet ee, sen ne demiştin hayat, hayatla ilgili o demiştirmişti. Şey i̇şte sinemaya giderken işte bilet alıyoruz. Cenize giderken de namazla kılacak yere gideceğiz. O ama bunun bunun için geçerli değil. Be pek benzemiyor oluyor. Evet bana. hiç ben buna benzemem. Ben bir şeye benzettim. Hocam evet. kalbimiz bir saat olsun. Evet. Hocam önümüzde bir <gülüyor> pil olsun. Evet. Saatin içindeki. Evet. Hocam şey işte ne kadar yani saat ne kadar atarsa o kadar yaşayacağız. Pil evet. biterse öleceğiz yani. Pil bitti zaman öleceğiz ve hayat noktalanacak diyorsun. Ya pil değişirse? Tamam. Ya pili <gülüyor> pil değişirse diyor. Pil avlatta. O pil pazarda satılmıyor diyorsun. Hı? Aynen öyle, öyle bir pil ki pazarda yok. Hocam mesela bitti bitti. Hocam... Yani dünyanın doktorları toplanıyorlar. Her tarafından sana böyle takıyorlar, serumdur, kablodur, efendim seni Yaşam ölçesine sokuyorlar, yoğun bakıma sokuyorlar. Ama ölümü durduramıyorlar. Bir, bir, bitti, bitti mi, bitiyor yani. Değil Allah mi? Allah'a izleyin. Bitiyor yani. Ama bazıları şey mesela, evet. kadın şöyle şöyle. Yani yüzerisini yaşayan görürsün mü? Hocam, şey, adam, bir şey... Adam ölmüş diyelim elektrikle şey yapıyorlar, canlanıyor, o nasıl oluyor? O Allah'a verdiğini, o kader de var. Yani. Azrail evet. onu bir yokladı. Evet, Azrail onu bir yokladı. Yani öyle bir şey. Hocam tamam. şey mesela böbrekler diyaliz hastası var Hocam böyle dev bir, bir oda kadar makine var Evet Şey yani çalıştırtamıyorlar adamı Tamam Evet Şimdi Ben de bir şey söylemek istiyorum Müsaadenizle Ayet-i Kerime'den bahsedeceğim Ve bu konuyla ilgili görüşlerinizi alacağım Tamam Melekler Cennete girenlere selam veriyorlar. Bunu Allah anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyorlar ki En selamun aleykum. Allah'ın selamınız yani. Barışı, esenliği, nimeti, rahmeti sizler için olsun diyor. Sonra diyor ki tıptım. Siz olgunlaştınız. Siz olgunlaştınız ve buraya geldiniz diyor. Selam size olsun. Olgunlaştınız da buraya geldiniz. Cennette olanlara melekler böyle söylüyor. Şimdi Erkut'tan başlayalım. Evet. Bu ne demek? Ne anlıyorsun bunu? Bir daha çok söylemişiz. Melekler cennete giden kullara selam veriyorlar. Ve diyorlar ki ne de güzel olgunlaştınız. Olgunlaşarak buraya geldiniz ve buraya gelmeyi hak ettiğimiz burada ne anlarsınız? Elkut'tan başlayalım. Ben öğretmem yani dinlerini e, yani imanlarını geliştirerek oraya gelmiş <gülüyor> olabilirler mi? Öyle anladım. İmanlarını geliştirerek oraya gelmiş olabilirler doğru Doğru. Ben... Hocam ben birazcık saçmalayabilirim ama diyebilirim. Saçma, saçmalamak caiz. İstediğimiz ee, kadar saçmalayın. Tamam. Diyelim mesela elma. Elmaya olgunlaşmak için tohum gerekiyor, su gerekiyor. Bizim doğurgunlaşın yani cennete girmemiz için namaz kılmak gerekiyor Allah Allah yani Allah'ın istediği yoldan gitmek gerekiyor. O yüzden Allah'ın yoldan gittik mi de melekler bizi tebrik ediyor bize selam veriyor. Mesela okulda dersimizi iyi çalışıp şey aldık mı bize takdir belgesi veriyorlar. Melekler de bize selam veriyor onun gibi olabilir mi? Can, Olur tabii güzel. Güzel söyledi ben de onu. Güzel şey... söyledi tabii ki evet. Ahmet sen ne düşünüyorsun bu konu ilgili? Aklına ne geliyor? Yani burada bilgi ölçmüyoruz ha. Akla ne geliyor? Onu onu merak ediyoruz ben. Meraklı bir insanım. Akla ne geliyor işte? Onu merak ediyorum. Akla geleni bana söyle. Konuyu mı sen yani. Dedik ki melekler cennete girenlere selam veriyorlar ve diyorlar ki hoş geldiniz. Ne de güzel olgunlaştınız. Olgunlaştınız. Eğer olgunlaşmasaydınız buraya gelmezdiniz. Ne de güzel olgunlaşarak buraya girmeyi hak ettiniz.'' diyor. Şimdi... Ama bir saniye. Bir şey söyleyebilir miyim? He. Şimdi, normalde Kabe, e, Cennet'te, Cennem'de diyor görenler şu anda ya. Kabe hayatı mı, ne şekil, bilmiyorum da. O hayatta yaşıyorlar galiba. E şu an Cennet ve Cennem olmadıysa ...melekler nasıl selam veriyor? Hmm. Bunlar e, gelecekte olacak olan olayları anlatıyor. Vay be. He. Bir de şey. Hmm. Mesela Cennem'de kaç katı o? Cehennem mi? He. Çok. 259 mu ne diyordu arkadaş? <gülüyor> Böyle bir şeyler diyor fazla falan. Cehennemde çok sıcak yerler var, çok soğuk yerler var, çok kat kat tabi. Cehennem çok geniş bir yer. Çok geniş. Mesela bin yıl, e, gökten düşen bir taşı düşünün. Bin yıl boyunca düşüyor, dibe vuruyor. Ne kadar mesaf Bin metre. Bin yıl boyunca düşüyor. ...ve bin yıl sonra tak diye dibe vuruyor. Oo, ne kadar mesafe olur? Herakim. Bin trilyon. Hı? Bin trilyon yani çok büyük bir mekan bu. Bin çok trilyon kilometre. Cehennemin dibine vurması için... ...o taşın bin yıl geçmesi lazım. Hı? Çok uzun bir zaman. Uzunlar bize şunu gösteriyor. Çok büyük bir mekan yani burası. Tamam mı? Şimdi... ...yine geldik Ahmet'e. Ahmet... E. Ahmet bu Anladın değil mi yani? Ne, ne anladın burada? Bu ne olsa gerek? Bu niye böyle? Yani... Niye meleklersiniz olgunlaştınız desin? Çünkü namazınızı çok güzel kıldınız. Allah'ımızın emrettiği <gülüyor> gibi şeyler geldi. şeytana uymadınız. Ha. Evet. Dedikleri yaptığınız için olgunlaştınız demiş ol. Aferin Ahmetciğim. Çok güzel. Çok Güzel Fikirler Bunlar Evet Enes Hocam Olgunlaşmak Deyince Böyle Açılmak Aklama Geliyor Hocam Mesela Bir Solucanın Kelebeğe Dönüşmesi Gibi Yani Solucan Böyle Kendine Bir Koza Oluşturuyor Güzel Hocam, hocam evet. Böyle Açılıyor Yani Etrafa Olgunlaşıyor, Olgunlaşıyor. Uçuyor Gidiyor Sonra Özgür Oluyor Özgür Oluyor Evet Yani ee, ne yapıyor? İpek şey. Kendine, kendine yuva yapıyor. İçinde kalıyor. Sonra uçuyor değil mi? İpek kozaları. O yuva yaparken zorluk çekiyordur. Sonra da uçup gidiyor. Özgürlüğünü kazanıyor. <gülüyor> Bu insanın cennete girmesi gibi bir şey. Önce dünyadaki zorluklar sonra cennet. Hocam var. koza da ölü gibi duruyor. Sonra da uçuyor. Demek ki koza yaparken gerek çalışıyor. Gerek sarf ediyor. Değil mi? Hocam evet. koza kabir gibi oluyor. Tabutunuz. Kabir gibi oluyor. Tabut. Koza yapmamış olsaydı uçamayacaktı galiba, hı? Değil mi? Uçamazdı hocam. Peki koza yani o zaman biz bu imtahanlarla yüz yüze geldiğimiz zaman bunu koza yapmaya belirtebilir miyiz? Bencetebiliriz. Uçmak için koza yapacağız. Cennet uçmak için. Doğru, Cennet. Ali. Sen ne diyorsun? Eee... Ben bir <gülüyor> şey kurbağa gibi bende diyor. Enes'in gibi bir şey yani. Başkalaşım yaşıyor. <gülüyor> kurbağa ne ya? Yani. Başkalaşım. Yani buradaki ol, ol, olgunlaşma. Gibi. Olgunlaşma olgusu nedir yani? Bir süreç. Bir süreçtir bu ama niye doğru bir süreçtir bu? Nereden Cedi nereye? Başka. Nereden Oğlan, nereye? Ondan ölmek eder. Nereden nereye yani? Bir insan ama bu genelde kalpte oluyor. Değil mi? Sen yani gel buraya. Kalpte olan bir şey. Hı. Tabi. Bir fikrim yok herhalde. Var. Ne? Olgunlaşmak, hmm. ibadet yapmak. Sen gel i̇badet buraya. O sanrıte baktım dur hocam kaçınmıştı. Işte. Sıkıldınız mı? Yok hocam benim babam şu an evde de işi var da ona yani birbirine gidecek. Tamam biraz sonra gideriz. 1.30 hocam zaten. Hmm. Yani ezan, ezan da okunacak biraz sonra. 15 dakika sonra gideriz ha? Olur mu? <gülüyor> Peki ben de açıklayayım biraz daha benim hücreğimi sormak isterseniz abi. Yani insanın ahlaklı olması için kendini kontrol etmesi, nefsini terbiye etmesi ve bu şekilde elinden, dilinden, dilinden, insanlara hiçbir kötülüğün dokunmadığı, sadece iyilik düşünen, sadece iyilik yapan ve kötülüklerden Aynen. daima uzaklaşan ve dünyadaki kötülüklerle de mücadele eden bir insan olarak olgunlaştınız ve işte bu cennete girmeyi hak ettiniz. Demek ki şu, insanın olgunlaşması demek, ahlaklı bir insan olması demek. Ahlak diye, ne demek diye sorsan? Terbiye Hı. Ahlak terbiye demek. Doğru. Başka? Kim ne söyleyecek? Hı. Ahlak ne demek? Davranış Nasıl davranış? Kötü mü? iyi mi? İyi. İkisi de Hocam ahlaksız Ahlak, yani? İnsan... Ahlak, Ahlak sızdı, davranışsız hocam. anlamına geliyor hocam. Ahlaklı Hıca, olmak dedim. Ahlak, mi? sevgi, saygıla olmak yani. Biz sevgi, sen, sevgi olmak, saygı olmak. Aa biz okulda işledik ahlakın e, eşanlaması davranış. Ahlakın eş eşanlaması davranış. Ne güzel. Ya ama bu davranış nasıl bir davranış? Cemal Bey bunlar ne? Merhaba, aleykümselam, hoş geldiniz. Bu nasıl bir davranış? İyi. Güzel bir davranış. İyi davranışlar onun hepsi birden nedir? Ahlak. Ahlak kök manası ne biliyor musunuz? Ahlak. Ahlak. Geliyor. Huluk dili. Huluk, halqa. Nedir? Arapçada yarattı Halak demek. Halqa l insani falan. Abi, evet. geçiyordu. Evet, evet. Halaka demek yarattı demek. <gülüyor> ahlak ise yaratılış insanın yaratılış e, normları üzerinde olması demek yani. Tamam mı? Şimdi Mesela Ahmet çok ahlaklı evet. bir insan demek ne demek? Yok evet. Yani Allah'ın yarattığı şekilde kendini korumuş, Allah'ın yarattığı şekilde iyi bir varlık demek. Elinden dilinden kötülük çıkmayan varlık demek. Tamam mı? Tamam. O zaman ahlaklı. O zaman e, bu tip tüm kelimesi, yani siz ne kadar güzel olgunlaştığınız kelimesi, ne de güzel ahlak, ahlaki değerlere ulaştığınız demek. Demek ki cennete girenler, ahlaki değerlere ulaşan Önem insanlar. Veriyor. Önem veriyor değil. Yani. Ahlaki değerler üzerinde tamamen e, kendini İçemiz. olgunlaştırmış, evet. bu, değerlere, bu değerlere yaşayan insanlar. Ahlaki. En son kadimeye gelmiş. Hmm. O zaman mesela bir insan çok namaz kılsa, oruç tutsa ama ahlaksız, küfür. bağırma, çağırma, haksızlık, insanların kalbini kırma Değil evet. mi? Böyle sorumsuz, neme lazım? İşler yapan, yanlış işler yapan bir insan namazını da kılsa, orucunu da tutsa, zekatını da verse, ahlaklı bir insan olabilir Hatalı mi? Ha? Hatça da Hı? Hatça da Olamaz. Bu insan cennete girebilir mi? Namazı kılıyor, beş vakit namazını kılıyor. Hı? Olmaz. Ama yani. ahlaksız. Girebilir mi? Olmaz. Giremez. Ha? Demek ki dindar olmak demek, şu şu işleri yapmak demek değil. Dindar olmak demek ne demek? Ahlaklı olmak demek. Ama bir insan nasıl ahlaklı olabilir? Nefsini terbiye ederek ahlaklı olabilir. Nefsini nasıl terbiye edebilir? Ahlaklı <gülüyor> olarak. Nefsini nasıl terbiye edebilir? İşte ibadetler nefs terbiyesi için kullanıldığımız araçlardır. Namaz nefs terbiyesi için kullandığımız araç. Oruç nefs terbiyesi için kullandığımız Bırak. araç. Her şey nefs terbiyesi ya Yani bütün ibadetler aslında nefs terbiyesi için yapılan şeyler. Tamam mı? Şimdi... Bugünük bu kadar. Bakın ne kadar. Makit nefislerine... hocam azdır belki hemen sofraya otursana. Evet, Tabi şimdi yaklaşıyor. Nefislerinizi terbiye ettiniz siz. Nasıl? Bak evet. zamanınızda diğer çocuklar mesela oyun Ay, parkı canım. var gitti orada. Siz o zamanınızı burada İyi, değerlendirdiniz. Evet. Nefis terbiyesidir. Şimdi evet. oradaki çocukların çocukların duymadığı şeyleri siz duydunuz. Siz artıdasınız. Ama biraz sonra gideceksiniz evet. oynayacaksınız. O Otel. De biraz sonra gideceksiniz oynayacaksınız. Yani, Oynamak yani kötü bir şey değil. E, tabii. Bir de yani o boşluğu... Abi aldın, adı gayri kisi aldı aynı şey. Ama burada ne oldu? Biz hayatı anlayarak gideceksiniz o. Oynarken hayatı bileceksiniz. O, oynarken e, diyeceksiniz ki evet oynuyoruz ama bizim oyunumuz bile bir gayeye hizmet ediyor. Bir gayesi var. Bir gayesi var. Bir, e, yani biz boş boş oynamıyoruz. Şu anda evet nefsimizi teselli ediyoruz, oynuyoruz ama... Biz Rabbimizi de unutmuş insanlar değiliz. Biraz sonra gideceğiz camiye ezan okunduğu zaman mesela. Değil mi? Ee, bu ne demek? Bu şu demek. Allah ben e, senin bana tavsiye ettiğin yollar üzerinden sana ulaşmaya çalışıyorum demek. Allah'ın tavsiyesine, ne? Diyor ki allah Teala bak namaz diye bir şey ben sana emrettim. Bunu yaparsan diyor hepsini tebih et terbiye etmek için bir vesile olarak onu görürsün. Nefsini terbiye namaz Namazı yok, niyaz yok, oruç yok. Bu insan zekatı yok. ha? Bu insanlar ne olur? Nefsini terbiye edemezler. Niye? Zaten nefsini terbiye etmiş olsa bu işleri yapacak. Bu işleri yapması demek, nefsini terbiye etmesi demek. Mesela zekat vermesi demek, mala olan düşkünlüğünü kontrol altına alması demek. Yani mala tapmaması demek. Yani. Para. Veriyorum bu parayı ben. Diyebilmek, o parayı kontrol altına almak demek. Yani o paraya kul olmak değil. O parayı kendine kul yapmak demek. Oruç tutmak mesela bu da yiyeceğe karşı olan zaafımızı kontrol altına almak. Değil mi? İsteyim, hadi buyur. Özemezden yaklaşıyor. Kaç çocuk? Kaçını atıyorum. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Şey ha? ben ya, sadece. Şarkı. Tamam otur ama onların yanında otur. Sadece